Dinlediğiniz podcast bir apaçık radyo programıdır. Günaydın Cengiz, merhabalar. Efendim cümleten günaydın. Günaydın. 9, 9 Temmuz 2025, Gazze soykırımı ile başlıyoruz gene. <gülüyor> Buharet günleri sayıyor biliyor musunuz? İşte savaşın 600 bilmem kaçıncı günü falan diye. Çünkü umumiyetle bu e, İsrail'in savaşları hep böyle 3 günlük, 5 günlüktür biliyorsunuz. İşte, evet bu sefer yalnız tabii bambaşka 641 şu anda. Evet. Evet. Evet. Palest defa... Chronicle'da da sayıyorlar bu şekilde. İlk defa böyle bir şey oluyor ama. Hep böyle 3 gün 5 günde biterdi biliyorsunuz. İşte mesela İran'da öyle 11 günde mi 12 günde mi de bitti güya. Neyse ee, gelelim soykırıma. Vallahi ya yani benim gördüğüm İsrail savaşı bitiremiyor. Ee, bitirmiyor değil, bitiremiyor. Yani ne yapacağını bir bilemiyor. Yani ne, Amerika da bilemiyordu tabii, tabii ne yapacağını. O da bitiremiyor. Sadece Avrupa zaten onu unut. Ee, yani ne dedikleri belli değil. Ee, zira hepsi istisnasız yani Avrupa'daki birkaç ülke dışında, işte zaten İrlanda hiçbir zaman silahı yollamadı. İspanya. Ee, hepsi İsrail'e maddi ve askeri yardımı sürdürüyor yani e, hiç hiçbir kesinti yok en e, en rezilanesi de bu Britanya Dışişleri Bakanı var bir tane tuhaf bir adam e, ateşkes olmazsa çok kızarım ha dedi dün resmen bunu dedi herif ya e, ateşkes olmazsa çok kızarız dedi yani bizi kızdırmayın dedi peki ne yapacak? belli değil Kıbrıs'taki üsleri kullanıyorlar Sürekli o iki tane e, koloniden, yani müstemleke döneminden kalma e, üssü var biliyorsunuz Britanya'nın Kıbrıs'ta. O vızır vızır yani İsrail'e bütün destek, her türlü destek, e, istihbarat desteği falan hep oradan gidiyor. Şimdi e, gelelim e, bu işte sözüm ona ateşkes her cümercine. İşte Katar'la Mısır, Katar Mısır ve Hamas tabii birlikte masanın bir tarafında. Ee, bir de proximity talks demeye başladılar şimdi, yüz yüze görüşme yani İsraililerle Filistinliler, ee, Hamas Filistinlileri tabii ee, ama arkası gelmedi. Ee, bütün yani veriler işte Guardian olsun, Reuters diğer e, haber verenler yüzde seksen 90 mertebesinde bir anlaşma sağlandı. Diyor ama bu kaçıncı ateşkes müzakeresi zaten biliyorsunuz yani savaş başladığından beri ya saldırı başladığından beri ateşkes konuşuluyor zaten. E ayrıca bir de İsrail'in tarihinde deldiği ateşkesleri de ateşkes anlaşmaları da buluyor. Oooo tabi canım yani işi o zaten. Şimdi rehine değiş dokuşu, geçen hafta bahsettik rehine değiş tokuşu esas ve kalıcı ateşkes istiyor tabi haklı olarak Hamas. Öbür tarafta ona razı değil yani genel senin dediğin gibi Özdeş yani işte o delebileceğim bir ateşkesin altına imza atarım diyor yani üstü kapalı olarak hatta yani göstere göstere diyor bu arada bombalamalar devam ediyor gene 50 60 kişi artık yani, yani yani insan ne diyeceğini bilemiyor. Yani yok yere insanları vuruyorlar yani. İşte orada bir, bir, tam bir soykırım yani. E, bu savunma bakanı var bir tane yeni bir o da meczup tabii. Hepsi bunların hepsi meczup zaten İsrail e, hükümeti. Bu e, tek bir bölgede Ee, toplamak e, bütün, bütün oradaki ahaliyi işte iki iki buçuk milyon ne kaldıysa artık e, tek bir bölgede toplamak diye bir fikir e, öne attı iki gün önce. Netanyahu da bunu e, destekledi. Bu e, Ne demekse yani... Serbest seçim hakkı olarak niteledi bunu üstelik. Evet isterseniz o bölgeye gelin istemezseniz gelmeyin ama istemezseniz gelmeyin şey demek tabii. O bölgenin dışında kalırsanız doğrudan vururuz. E zaten vuruyor yani nerede olsa vuruyor. Yani ekmek almaya geleni de vuruyor. Kaşının altında gözü olanı da vuruyor. Yani e, artık... Safe zone denilen bölgeleri de vuruyordu zaten. Yani tabii, oraya tabii. gidecek insanların vurulmayacağını da bu arada bir kanıt yok. Tabii yani. tabii, tabii, tabii tabii. Fakat şimdi bütün bu yani bu, bu kabus artık yani tabi kelimeler yetmiyor anlatmak için. Fakat bunun sonunda şöyle biraz geriye çekilip baktığımızda ne oldu? Yani bu kadar 641 miydi, gün mü dedin? Ne dedin? Evet. Ha. İki yani neredeyse işte ikinci senesi bitiyor değil mi? Evet. Bitecek işte ne kaldı iki ay iki ay kaldı değil mi? Üç ee, ay. Doğru düştü. Üç ay kaldı. Ekim. Ekim'e. Ekim öyle. Ekim, evet. Valla şöyle biraz geriye çekilip baktığımızda benim dört tane e, so şey yani olgu görüyorum. Birincisi Hamas'ın sonu gelmedi. Yani Hamas bitmedi işte bitireceğiz yok edeceğiz işte sileceğiz atacağız falan filan yok öyle orada duruyor. Hatta işte gelen bilgilere göre artık ne kadar inanılır tabii o bilgiler. Yani Hamas'ın asker sayısı 40 bine çıktığı söyleniyor. Ee, i̇kincisi e, Gazze karadan işgal edilemedi. Yani belli yerlerde İsrail tankları var tabii ama bu koridor dedikleri yerlerde. Ama tam bir işgal. Çünkü İsrail için 362 kilometre kareyi işgal etmek nedir ki? Yani ama edemediler. Etmediler, edemediler. Yani o, bu ikinci olgu bu. Çünkü atıp tutuyorlardı. Ee, ne de boşaltılabildi. Yani bir boşaltıp oraya işte İsrail'i yerleşimcileri koyacağız falan filan gibi bir takım laflar edip kuruyorlardı biliyorsunuz. O da o gönderecekleri ülkelerle de görüşme halindeler. Mısır mı, dersin... es Hiçbiri dersin. bunların buna palavra yani. Bu tamamen şey retorik yani öyle konuşuyorlar ve bu Trump'ın zırvası o Riviera var ya o da o da gerçekleşmedi. Olmayacak zaten yani. Öyle dolayısıyla yani bu işte astık kestik bu işi bitirdik yani falan bir şey yok ortada yani. Bakmayın yani olan Gazze'ye oldu. Ölenlere oldu. Ölmekte olanlara oluyor. Ama onun dışında İsrail'in e, vay işte bak işte bitirdik bu işi. Üç gün, beş gün falan zaten o yüzden 641'e geldi. Yani ve devam edecek gibi görünüyor yani. Belli bakalım ne olacak yani. Evet. Doğuklarıma evet. devam yani. Doğuklarıma devam. Şey evet. evet. Ömer. Anlatması bile insana seyretmesi de anlatması da çok zor gelen bir durumla iç içe yaşıyoruz yani. Şimdi Avrupa'daki tepkilere gelelim isterseniz biraz. Bu Almanya hükümetine bir açık çağrı yayınlandı akademisyenler tarafından Alman yalı akademisyenler bunlar hepsi 75 tane hoca ve işte aralarında üniversite öğretim üyeleri var araştırmacılar var ve İlk defa böyle bir şey oluyor. Çünkü Almanya'da herkes sus pus zaten ağzını açanı içeri alıyorlar. Yani biliyorsunuz ceza kesiyorlar, dayak atıyorlar falan. Alman polisinden bahsediyorum. Ve böyle bir açık çağrı. Yani bu siyasi bir boyutu yok. Yani bunlar şu partiye veya bu partiye dahil insanlar değil. 20... E, aydır Almanya, Gazze ve artan şekilde Batı Şeria'daki Filistin halkının yok edilmesi, sürgün edilmesi ve tüm yaşam olanaklarının yok edilmesi anlamına gelen büyük bir suça siyasi, mali ve askeri olarak destek veriyor diyor. Çok ağır laflar kullanıyor yani ve bu korkunç soykırıma her gün canlı tanık e, oluyoruz diyor diyor. E, Alman siyaseti bu gerçeklikten tamamen uzak bir şekilde tartışmaya ve hareket etmeye devam ediyor. Zaten eski, e, yani sabık hükümet de aynıydı. Bu yeni hükümetin e, politikasında, e, yani Gazze e, ve İsrail politikasında hiçbir değişiklik yok biliyorsunuz. Bilakis yani İran konusunda hadi vurun, teşekkür ederiz Amerika'ya dedi Mertz yani yeni şansölye. Ve o kadar yok ki bu Yeşil Parti'den Dışişleri Bakanı'ydı biliyorsunuz Berbock. Bundan bahsettik galiba daha önce ama tekrarda her zaman fayda var. Eli kulağında başlayacak zaten. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun Başkanı oldu. Bir yıllık bir pozisyon bu. Ama bütün bu İsrail açık İsrail taraftarlığına ve siyonist yani yanlısı açıklamalarına rağmen seçildi ve işe başlayacak şimdi. Ona onun yerine gelmemesi yani bu görevi almaması için. Bir uluslararası çağrı var. Belki görmüşsünüzdür. Progressive International. Evet. <gülüyor> <gülüyor> en engellenmesi için kapsamlı bir çağrı geldi ama ne kadar etkili olacak imza kampanyası bilinmez. Neste canım elbette zaten. Evet. Kaç tane e bu imza kampanyası etkili oldu ki zaten yani insanlar işte yani ellerine silah almıyorlar imza atıyorlar. Böyle yani böyle bir dünyadayız yani. Ee, yani, bu, bu arada İngiltere'de de tabi son derece ilginç şeyler oluyor. Bir kanun değişikliği yapıldı ve evet. 14 yıla kadar hapis cezasıyla yani Filistin Filistinliğe gösteri yapanları barışçı ha. gösteri yapanları tutuklayıp 82, 83 yaşında bir profesör emeritus profesörü bastonla dolaşan bir yani. Kadını da tutukladılar. Gözaltına aldılar yani. Ama sonuna kadar savundu kadını da. İnanılmaz şeyler oluyor yani. Şimdi bu suçun ortağı olmaya devam etmeyelim diyor Alman hocalar. Ee, uluslararası hukuku ihlal ediyor Almanya. Siyasi açıdan son derece tehlikeli diyor. Ve tabi şey burgu da şey. İkinci Dünya Savaşı sonrası kısmen kendi suçlarına yanıt olarak kurulan uluslararası hukuk sistemini aktif olarak baltalıyor diyor Al Almanya. Ve doğru tabi. Ee, ve e, yani Siyonistler büyük rüyalarını gerçekleştiriyorlar ve Almanya sayesinde gerçekleştiriyorlar diyor. Ve Birleşmiş Milletler uzmanlarının çağrısına uygun bir şekilde acil adımlar atılması işte hep bildiğimiz şeyleri tekrar ediyorlar ama Almanya'dan gelmesi önemli yani tam silah ambargosu, işte siyasi diplomatik ekonomik ilişkilerin gözden geçirilmesi bir şeye yaramayacak dediğin gibi yani ama <gülüyor> böyle bir dünyadayız yani işte. Yani insanlar sadece ancak yazarak e, e, muhalefet edebiliyorlar. Evet yani Britanya'daki şeye de bir kelimeyle dönecek olursak, Yvette, Yvette Cooper'da yani İçişleri Bakanı iş çalışma şeyin, Labour Partisi'nin iş, işçi Partisi'nin İçişleri Bakanı Ivette Cooper safra filan çok destekleyen biriydi ama şimdi ortaya çıkıyor ki e, her şeyi yasaklamaktan yana birisi olarak e, ortaya çıkmış George da ilginç bir yazı yazdı 4 Temmuz tarihinde ve şimdi olsaydı safra de tutuklatırdı zaten diyor. Bu, bu arada Britanya'da Filistin meselesi siyaseti radikal bir şekilde sarsıyor. Evet. Hatırlarsanız Labour'ın yani aslında muhafazakarlar vardı. Özellikle Filistin muhalefeti sebebiyle de biraz devrildi ama da. Libre içerisinde de bağımsızlar hani Jeremy Corbyn tabii. gibi çıkmıştı. Şimdi onlar da ayrı bir parti sol parti kuruyorlar. kuruyorlar. Evet, parti tabii. Kuruyor. Fakat bu bu mesele bu önemli bir nokta. Daha önce konuşmuştuk. Her zaman hatırlatmakta fayda var. Avrupa politikasını birebir etkiliyor artık. Evet. Yani bu Fransa için de geçerli söylediğiniz. Yani bir <gülüyor> 2027'deki seçimler cumhurbaşkanlığı seçimi öz özellikle çünkü biliyorsunuz başkanlık sistemi yarı başkanlık ama yani çok güçlü. Ee, yani bu etrafında dönecek. Yani, tabii hatırlıyorsunuzdur e, ilk tur seçimlerinde Löpen birinci çıktığında e, muhalefeti yani işte sol cepheyi antisemit olmakla suçlamıştı. Fransa antisemitizme yanıt vermişti dedi. Evet. Kökeni nazi partisi Löpen'in. Yani, tabii tabii. Ve, ve, ve mesela Fransa'da şimdi bir sağdan bir eski başbakan ve dışişleri bakanı Bu 2003'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki meşhur e, konuşmayı yapan Dominik de Vilpen mesela o e, bir, bir tek o e, savunuyor. Yani olup biteni e, yani bunun böyle olmaması gerektiğini söyleyen bir tek o. Solda da var birkaç kişi ama e, yani bütün Avrupa siyaseti. Ee, en azından Britanya az önce söylediğiniz gibi e, ve e, Fransa ve, ve diğer ülkeler hepsinde bir e, yeni bir e, ya dış etken var. yani <gülüyor> O da Gazzez'in soykırımı ve Filistin meselesine e, siyasetin nasıl baktığıyla alakalı. Bir tek etkilenmeyen ülke yegane etkilenmeyen ülkeni Almanya heyhat yani hakikaten. Gibi değil yani. evet, bir de şeyi de eklemek lazım. Monbyon'un yazısında değindiği önemli bir husus var. Bu İsrail'in uyguladığı Robocop sistemleri, gerçek yazılım sistemleri, yapay zeka vesaire. Yani Lavanta, Lavender yapay zeka programı evet. 37 bin Filistinliği Hamas militanı olarak belirlemiş ve öldürmeye hazır hale getiriyor. 37 bin hedef var. Ölüm listesi var yani. Lavender listesinde, Lavanta listesinde adı da Lavanta. Ha. Bir de yüz arasında şey veriyormuş. Rakam veriyormuş yani onlara. Numara. Ve yüksekse hemen öldürme listelerini alıyorlarmış. Yani şimdi artık gerçek Robocop'lar e, pervaneli, ayaklı değil diyor. Hı hı. Evet, teknoloji kontrolleri tümüyle demokratik haklarımızı da alıp götürüyor. Öbür bir, bir ikinci sistemi daha vardı. O da babacık nerede diye bombalıyorlar. Onları evlerini <gülüyor> yalnız aileleri değil, aynı mahallede oturan öbür blokları da yok eden babacık nerede Where's is daddy sistemi var. Yani böyle bir öldürme listeleri kullanılıyor. Ne diyeceğini insanın şaşırdığı durumlar yani. Şimdi bir rakama daha e, rastladım. 2023, e, İsrail hükümeti bir rapor yayınlamış. 2015'ten bu yana e, BM Genel Kurulu'nda oylanan 204 kınama kararından 140'ı İsrail'i defalı alıyor. Ve e, Ama e, yani BM sistemi içerisinde uluslararası sistem de da, demek daha doğru. Çünkü yani, bütün e, yani, BM'ye dahil olmayan kuruluşlar da Dahil, dahil olmak üzere İsrail'in biliyorsunuz bir dokunulmazlığı var yani senin şimdi şey robotlarla neyse işte o ölüm makinaları ile ilgili söylediğinde bunun bir parçası tabi evet. umuru değil yani ama ama ama dünya sistemi çöktü tabii bu arada yani onu da unutmamak lazım bu bu bunun bir bedeli var yani ve korkunç bir bedeli var yani bunu bütün beşeriyet herhalde Ödeme ödemeye başladı bence ve ödemeye de devam edecek. Her şeyi etkiliyor çünkü çünkü bu sadece savaşla alakalı değil ki yani iklimle mücadele de aynı konu yani o da onun parçası yani artık uluslararası sistem diye bir şey kalmış e, durumda değil. E, bu e, e, İsrail'in elde edemediği veya kaybettikleriyle ilgili bir e, husus daha var onu da atlamayalım. Biliyorsunuz haspara diye bir kavram var hasbara. Hasbara İbranice açıklama demek. Bu 1948'den bu yana belki hatta 1917'den bu yana yani ilk Siyonizm semirmeye başladığı dönemden bu yana. Bütün dünyada Yahudilerin işte neden haklı olduklarını dünya, diğer kamuoylarına ve dünya kamuoyuna anlatma çabası veya politikası demek lazım. Ve bütün İsrail gözlemcileri bu Hasbara'nın tam yerli bir olduğunu söylüyor dünyada. Bu da sonuçlardan bir tanesi tabi bu Gazze soykırımının. Artık yani kimseyi ikna etmeleri batılı hükümetler dışında tabi. O hükümetler diyorum ve altını çiziyorum. Çünkü kamuoyları onu aynı şekilde düşünmüyor biliyorsunuz. Sürekli yani her hafta sonu her yerde. ...bir e, yürüyüş oluyor... E, ...her bütün Avrupa'da... ...ama hükümetler hala... E, ...mıh gibi işte o Britanya... ...Dışişleri Bakanı'nın kızarım ha... ...dediği gibi e, hala... ...İsrail'e devam et etme, e, ...yardım etmeye, destek vermeye devam ediyorlar... ...ama... Yani bütün bu şey yani PR diyelim buna işte public diplomasi dediğimiz yani kamu diplomasisi ki yani bunu ilk keşfedenlerden biri bu tabi bu İsrail'liler ve Hasbar'a ve bu yerle bir olmuş vaziyette. Yani artık kimse ne batıda ne doğuda ne güneyde ne kuzeyde İsrail'in anlattığı palavralara inanmıyor tabi. Özellikle de gençler. Gençlerde e, yani rakamların hepsi yüzde 60-70 civarında yani İsrail'in bu konuda yani soykırım uyguladığı ve e, haksız olduğu ile alakalı. Ömer. Ama evet. bu konuda da herhangi bir kıpırtı e, yok yine de işte tabi. Yani ne, ne ne anlamıyla? Ne anlamıyla? Yani buna karşı bir gidişat henüz gerçekleşmiş değil yani Norman Solomon'da mesela şeyi yazıyor yani ya şok ediyor insanları Amerikalıları bu çift düşün ve yeni konuş gibi şeyler 1948-1984'te işte Orwell'in Orwell George Orwell'in savaş barıştır özgürlük köleliktir cehalette e, güçtür diye gidecek cehalette kudrettir diyen bir şeyin... toplama kampı seçenektir, özgürlüktür seçenektir. öyle. Evet, onda ikisi. Şey. Şey, bütün bu çift konuş <gülüyor> durumu soykırımın ta kendisidir diyor. Uluslararası soykırım sözleşmesinde açıkça yazılmış. Bütün şeylere uyuyor ama buna karşılıkta E, görünmemesi için her şey, yani, jenosit e, görünmez hale getiriliyor diye Norman Solomon kendisi de bir so, e, Holocaust kurtulan ailesinin kurtulanı bir Yahudi olarak anlatıyor. Yani kitle katliamları başka insanları e, başka insanları öldürme kitle katliamları de facto politika ve fonksiyonel bir ideolojidir, işlevsel bir ideolojidir diyor. Şimdi bu gençlerin itirazı ile ilgili şunu söylemeli bence, yani bu, bu gençlerin çünkü gençler yani buradalar ve önümüzdeki on yıllarca boyunca da bu burada olacaklar ve onların itirazı illaki bu ülkelerin ve özellikle Batı Avrupa'nın ve Batının demek daha doğru belki. E, politikalarına ve oradaki e, siyasi tercihlere yansıyacaktır. Tabi yani Tabii bunlar. ideolojik kopuş deniyordu. Ya. Hatta o, tabii, hatırlayın söyleilmesi gereken o. Geçen tabii. yaz bu dönem 68'le kıyaslanıyordu. Ha, Üniversitelerdeki peki. hareketlilik tabii. bir şeydi hatta. Evet, kendi e, egemen sınıflarından kendi devletlerinden Vietnam Savaşı etkisi yaratıyor. Tabii diye bu, bu, bu Vietnam çarpı bin 1 milyon belki. Yani çok daha çünkü iletişim çok daha fazla. Şu bu şu sırada malum. Yani Vietnam döneminde insanlar neden haberdardı ki? Amerika orada katliam yaptığı zaman onun haberi iki ay sonra geliyordu. Yani. Mesela... Şimdi en son hatırlayın bu bir festival düzenlendiye Britanya'da. Orada evet. işte IDF'e ölüm diye bir slogan atıldı. Kıyamet kopuyor Britanya'da işte antisemit bilmem tabii, ne katliam çağrısı yapıyor falan diye ama şeyi hatırlıyorum 1-2-3 Vietnam daha fazla Vietnam yani ondan Elbette. hiçbir farklı yok aslında yani. Elbette. E, bu gençler oy atacak günün birinde. Yani e, yani evet şimdi iki rakamla bitireyim. E, bu e, senin Trump'ın bir big beautiful bill'i vardı Ömer biliyorsun ona big ugly bill diyorlar. Yani büyük çirkin e, yasa evet. Ha, e, <gülüyor> bu e, bununla ilgili bir rakam var Tüler pertiji bir rakam 10 yıl içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin borcu 3.4 trilyon daha artıyor ve bu e, şu sırada var olan borca e, 36.2 e, ekleniyor yani 39-40 trilyona geliyor Şimdi Amerika bu niye önemli Çünkü Amerika Birleşik Devletleri borcunu, Hazine bonosu satarak finanse ediyor, karşılıyor. Bu hazine bonolarını da ağırlıklı olarak Japonya, Çin ve dünyanın geri kalanı Avrupa'da alıyor. Çünkü en sağlam getiri olarak bugüne kadar en azından da telakki edilirdi. Şimdi artık bu bitti. Ve yani tam bir intihar hali aslında her bakımdan yani siyaseten ama iktisaden de tabii. Ee, ve bu e, big Ugly Bill e, yani büyük çirkin yasanın e, tabi iki tane e, temel e, temeli var öyle diyelim bir kere zenginlere vergi indirimi yapıyor vergi arttıracağına e, ve e, garibanların da elindeki Obama döneminden kalan bu medical aid medic aid'i kesiyor nasıl ya Evet iklimle ilgili de her şeyi de zaten. Oo, öyle iklim. Yani, ne, ne ki o öyle bir şey yok ki. Yasak bahsetmek zaten iklimden biliyorsunuz. Evet evet çok bu ilginç bir durum var. Belki bitirirken evet. o zaman. Yok e, ben bir rakam daha var iki rakam. Dedim. Lütfen. Bir rakam da şu e, biliyorsunuz Türkiye'de e, şey satarlardı bir ara vizesiz Avrupa <gülüyor> diye bir, bir, bir, bir laf vardı biliyorsunuz. Önüme bir rakam geldi. Tüyler ürpertici. Son 15 yılda Türkiye'liler y vize alabilmek için, Schengen vizesi alabilmek için 775 milyon avro başvuru ücreti ödemiş. Kimileri de reddedildi tabii bunları biliyorsunuz. Yani böyle garanti değil. yani. Başvuru yaptığın zaman vize vermiyorlar adama. 15 yılda 775 milyon avro. Fena değil yani. Vizesiz Avrupa. İnade değil milyara yakın. <gülüyor> Vizesiz Avrupa. Nasıl? <gülüyor> ya işte böyle. Belki evet. bütün bu durumdan sonra sana seçtiğimiz şarkıyı bakalım beğenecek misin? Heyecanla bekliyorum. E, bu nereye doğru diye hep soruyorsun ya programı. Evet Devam Zaten nereye gidiyoruz? Ben de sana ac ünlü rock şarkısını seçtim. Oo. E, cehenneme tek yönlü bilet yolculuk cehenneme yol diye oh, Hi ah, highway, one way to w, highway to hell, highway i̇şte, to hell. yani yaşamak kolay sevmek bedava tek yönlü bilet de bildim hiçbir şey istemiyorum beni yalnız bırakın kendi şeyime mantık istemem ritim istemem Yapabiliyorum. Ben aşağıya doğru böyle kayarak gideceğim. Partizan, party time diyor. Arkadaşlarım da olacak. Cehenneme yolunu tuttuk diyor. Nasıl? Mükemmel ya, tamam işte budur. <gülüyor> Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler hoşçakal hoşçakal. Dinlediğiniz podcast bir apaçık Radyo Programıdır.